Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Assalatü vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahibin ecmain. Mektubattan, itikatla ilgili mektuptan devam ediyoruz. Biraz mevzular zordur. Ama anahtar bir mektuptur. Bu anlaşıldığı zaman diğerlerinin de anlaşmasına vesile olacaktır. 1. cilin 263. sayfasının sonundan 3. satırından kaldığı yerden dersimizi devam ediyoruz. Bunlar çok önemli mevzulardır. Çünkü Mevla'dan bahsediyor. İlim maluma tabidir. İlmin şerefi konusuna göre değer kazanır. Yani bir ilim dünyadan bahsediyorsa dünya fani o da fani. Bir ilim ahiretten bahsediyorsa ahiret baki o ilim de baki. Menfaati daimidir ve sonsuzdur. Bu itibarla e, tabii ki ilmin konusu itibarıyla e, astronomi göklerden bahseder. işte coğrafya yer yüzündeki işte derelerden tepelerden bahseder. Matematik hesaptan bahseder. Yani mi'marlık, mühendislik vs. Bina yapmak, köprü yapmak konularını ihtiva eder. Bunlar faydalı ilimler olabilir. Ama menfaati ne kadardır yani? Menfaati ne kadar? Sen dünyadan gider gitmez bunlardan bir fayda göremezsin. Bunlar bilinmesin demiyorum. Bilenlerin de ya ben ilmi yok demiyorum. velakin konularına göre değer kazanır. Konusu ne bunun? Konusu fani bir hayatla sınırlı. Hiç ebedi ahiretle e, ilgili olanla bir olabilir mi? Bir ilmin konusu diyelim ki dini ilimlere gelelim. Tabi sarf hayır. iyi hususunda yardımcı olur. İlimler çoktur, fıkı fetva meseleleri var. İşte efendim tefsir ilimleri var, hadis ilimleri var. Bunların hepsinin farklı farklı konuları var. Ama Allahü Teala'dan bahseden ilim yani irtikat ilimleri, tasavvuf ilimleri, tabi tefsir hadis de buna dahildir. Bunlar hep Rabbimizden bahseder. Rabbimizin emirlerinden ve yasaklarından. Tabi emir ve yasaklarından bahseden de zatından bahsedenden farklıdır. Zatından ve sıfatlarından bahseden hepsinden üstündür. Çünkü yüce Rabbimizin zatını anlatıyor, tarif ediyor ve tavsiye ediyor. Ve onun sıfatlarından bahseden ilim işte iman İslam ilmihali yazdık. Orada iman bölümü ilk bölüm itikatla ve inançla alakalıdır. Tabii ki inançla alakalı olan hepsinden daha faziletlidir. Yüce Zatını beyan eden mektubatın ili, ilimleri mesela. Mektubattaki bu ilimler yani bu mektuptaki derslerdeki konuşulan mevzular Rabbimizin ilim sıfatı, kelam sıfatı, irade sıfatı gibi e, sıfatlarından bahsetmektedir. Çok farklı ilimler vermektedir. Onun için bazı biçilmez yani kıymeti takdir edilemez. Dünyanın bilgileri, ne zaman önüne çıkacak? Ne zaman karşına çıkacak? Kim soracak da cevap isteyecek de falan. Bir yarışmaya girersin de para yarışması bilmem ne bir şey. Belki orada bir işine yarar yaramaz. Milyonlar da bir kişiye. Ya denk gelir ya denk gelmez. O bildiğinin faydası. Öbür türlü genel bilgi sahibi olur. İşte bu adam çok kültürlü derler. Mürekkep yalamış, okumuş falan. Okumuş, dinlemiş derler. Velakin insanlar içerisinde en cahili de en kültürsüzü de seninle eşit olur. Hatta onun parası varsa senden de değerli olur, kıymetli olur. Sen istediğin kadar kültürlü olsan, şair olsan, edip olsan, fasih olsan, belih olsan e bu zamanda şimdi insanlar e, paran yok ise, araban marka değilse falan, adam yene bile seni koymazlar. Onun için dünya ilimlerinin birçoğunun e, dünyada bile değeri yok demek istiyorum. Bırak ahirete ...faydasının geçmesini... ...dünyada bile bu ilimlerin bir çoğunu... adam profesör olmuş... Ee, ...maaşı yani asgari ücret kadar... ...kimisi de işsiz... ...doçat moçat dolu işsiz var... İşsizlerin çoğu üniversite mezunu... ...yani yine sanattan... ...çıraklıktan şuradan buradan gelenler iş buluyor... <gülüyor> e ...mektepleri bitirmiş adam... kimse iş vermiyor... ...onun için... Dünya ilimlerinde fayda yok demiyorum. Ama ilim maluma tabidir. Yani konusuna göre şeref kazanır. Dünyanın şerefi itibarı yok ki dünya ilimleriyle uğraşan ondan şeref kazansın. Onu demek istiyorum. Dünyanın Allah indinde hiç itibarı yok. O zaman allah Teala ki mesela tefsir ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin manalarını tahlildir. Beyzatre Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kelamların en üstünüdür. O zaman tefsir ilmi de ilimlerin en üstüne olur. Hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelamların beyanıdır, şerhidir ve izahıdır. O da vahidir Allah'tan aldığını söylüyor. O zaman Allah'tan büyük yok, vahyinden büyük yok, hadisinden büyük yok diyebiliriz. Bunlar doğru bir mana. İlmi kelam yani itikat meseleleriyle alakalı ilimler Allah'ımızın zatından ve sıfatlarından bahseder zatı ki Allah'ın zatı gibi zat yoktur. Sıfatları gibi sıfat yoktur. Zatından daha aziz ve şerefli yoktur. Sıfatlarından da daha yüce yoktur. Vel ilal meselü ala. En üstün sıfatlar Allah'a aittir. En yüce meseller e, vasıflar, nitelemeler Allah'a aittir. O zaman bu mektubumuzun yani mektubatta bu mektuptaki e, konu edilen Allah'ımızın zatı ve sıfatlarıyla ilgili bu ilimlerden daha büyük ilim yoktur. Nereye geldik anlatabiliyor muyum? Şimdi sana televizyonlarda programlar var. Herkesin elinde zap zıplar var. Oradan oraya atlıyorsunuz. Atlamayın. Durun burada. Sabit durun. Rabbinizden bahsedilecek burada. Sizi yaradan, yaşadan, yediren, içiren, yarın ahirette onun zoruna gideceğiz, hesaba çekecek bizi odur. Cennet cehennem ona aittir. Azap ceza ona aittir. mükafat ancak o verebilir. Ondan bahsediliyor. Ondan şerefli yok. Ondan bahsedilen konuşmadan daha şerefli konuşma yok. Onu anlatan ilimlerden daha aziz bir ilim yok. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Geçiyorsun öbür kanala. Ne var? Dizi var. Ne var dizide? O onu aldatmış. O ona bilmem ne etmiş. O ona vurmuş. O ona kırmış. Bundan ne kazanırsın sen dünyada da ahirette de? Ne kazanırsın? Ahireti bıraktık. Dünyada ne kazanırsın? Öbür tarafta belgesel var. Öbür tarafta e, belgeseli yaratan, e, orada gördüklerini yaratandan bahsediyorsun. Yaradan'ı tanımıyorsun, yarattılanlarla uğraşıyorsun. Efendim, yok, yemek tarifi var, bilmem ne. Bunların faydası ne kadar sürer. Yani her kanal bir şeylerle uğraşıyor yani kendi kendine. Geçmişten, gelecekten, tarihsel vakalardan şu, şu olmuş, bu olmuş. Falan. Şimdi biz ölsek bize, ben Rabbim kim soracaklar. Sen Rabbinin sıfatlarıyla, zatıyla, e, zatının ile tesbihiyle, e, takdisiyle tanımadıysan, bugünün insanların ekserisi. Allah mekan istat eder, Allah gökte der, Allah baba der, aşağı ol istat Müslümanım diyen birçok cahiller, her gün kaç kere dinden çıkıyorlar da farkında bile değiller yani. Adam bilerek de kafir olmuyor. Ama burada mazeret Sehalet, mazeret sayılmaz ki sen. Rabbini bilmiyorsun. Mazur mu sayacaklar seni yani? Her şeyi bildiğinde Rabbini niye bilmedin? Her şeyden haberin var ya. Bütün dünyada neler oluyor, neler bütüyor. En son haberler, en taze haberler. Efendim en son çıkan markalar, yiyecekler, dükkanlar. Nereden ne satılıyor, nereden ne alınıyor? Her şeyin nefsinle alakalı her teferruata vakıfsın. Ama seni yaradan, yaşadan Allah'ın sıfatlarını bile saymaktan acizsin. Ya bu bu faturayı ödettirirler arkadaş bunu sordular. Onun için ben diyorum yani en azından İman İslamül Melik kitabımızın ilk bölümündeki iman bahsinde yani 120 sayfa kadardır buradaki malumatla bile insan imanı kurtarır. Yani çok detaylı değil ama ehli sünnet olabilir yani. İmam Rabbani de tabii yine bu konulardan bahsediyor Rabbimizden zatından anlatıyor ama biraz ince şeyler anlatıyor. Yani e, bizim o iman ilmi halinde e, değinmediğimiz yani e, herkesi çok alakadar etmeyen konulardan bahsediyor ama bilinmesinde çok fayda var. Çünkü neden? Bu hususta geniş bilginin faydası olur zararı olmaz. Çünkü biri seni yanıtmaya kalksa ilmin fazla olursa yanlış olduğunu anlarsın. İlmin sınırlı olursa yuttarabilir sana. Yani Mevla hakkındaki meseleleri söylüyorum. Buyuruyor ne o? Şüphesiz o Teala, o daima yüce olan Rabbimiz, geriden bunları beyan etmiş idik. Evet. Buraya kadar geldik mi ben çizmişim ama ben bazı çizdiğime de bakma. Sanki gelmedik şimdik. Bu çizdiğime göre bazı kere çiziyorum, oraya geleceğim diye çiziyorum. Evet. Ama ben buraya geldiğimizi düşünmüyorum. Üsttekindeyiz. yani Hatta çizdiğim yerde değiliz. Ve ennehu teala şüphesallahu teala Ganiyun, ihtiyaçsızdır. Biz üstü okumadık. İhtiyaçsızdır. Mutlakun. Kayıtsız ihtiyaçsızdır. Mesela bir adam zengin olabilir. Yani zengin olabilir ne demek? Fakir değil. Yani ona buna muhtaç değil. Ana babasının eline bakmıyor. E işte efendim konu komşu onu geçindirmiyor malı mülkü var zengindir ama mutlak değil mutlak ne demek mutlak bütün kayıtlardan uzak demektir tam ihtiyaçsız olan zengin Allah'tır geri kalan ne kadar zengin olsa da mesela adam evi süpürmekte hizmetçiye muhtaç yemeği pişirmekte aşçıya muhtaç efendim ondan sonra eee Ayakta durabilmek için yemeğe muhtaç. Hafızası yerinde olup konuşabilmek için, bir iş yapabilmek için uykuya muhtaç. Yani bu adam zengindir. Nasıl zengindir? Uyumadan duramıyor, yemeden duramıyor, konuşmadan duramıyor. Yalnız kalamıyor. Bin türlü ihtiyacı var. Hatta ne kadar zengin olursa o kadar muhtaç. Çünkü malı da çok olduğu zaman teferruata ona göre artıyor bilmem ne. E dedim sen ha ben ha inekleri kim sağ demiş. E sen şimdi zenginim diyorsun oturuyorsun ama. E orada hizmetçi olmasa, ineğe sağmasa süt gelmiyor. Dolayısıyla e, ne kadar zengin o kadar muhtaç yani. Dünya bakımından. Biliyorsunuz e, adam zenginliğini anlatırken ne diyor? Üç bin işçi çalıştırıyorum. Mesela aa biz 300 tane adam çalıştırana bile zengin diyoruz. Bu üç bin çalıştırıyor falan. E üç bin çalıştırıyor demek o kadar adama muhtaç. Bir grev yapsalar <gülüyor> yandı yani. Kazan kaldırsalar. Değil mi? Adamı iflas et bilirler bile. Dolayısıyla hep muhtaç yani ne kadar zengin o kadar muhtaç anla işte dediğimi. Yani yine fakir bir soğanı kırar basar üstüne yer belki daha bir ihtiyacı olur. Zengin anlıyorum ona buna ihtiyacın yok ama mutlak değilsin. Ne demek mukayyetsin. Yani görünüşte ihtiyatsız görünüyorsun ama hakikatte her şeye muhtaç. Başın ağrısa doktora gidiyorsun, dişin ağrısa dişçiye gidiyorsun. E sen zenginsin madem ihtiyatsızsın e niye dişçiye gidiyorsun? Yani bana öyle bir zenginden bahset ki hiç kimseye muhtaç olmasın. Ama hiçbir işte. Hiçbir işte, hiçbir şeye muhtaç olmayana mutlak denir. Kayıtsız. Ama öbür türlü zengin. Para bakımından, öbürü arazi bakımından, öbürü işte ilim bakımından, öbürü film bakımından. Neyse herkes bir noktada fazlalık sahibi olabilir. Ama bu onu her bakımdan ihtiyaçsız yapmaz. Birçok yönden muhtaçtır. Ama Allah Teala'dan bahsedecek olursak Rabbimiz Teala mutlak manada ganidir. Ne demek? Hiçbir yönden şuna ihtiyacı var diyemezsin. La <gülüyor> ihtiyacı ihtiyaç hissetmez ilahi hiçbir şeye asla kat'a ihtiyaç hissetmez. Lafizati <gülüyor> zatında yani varlığında mesela biz varlığımızda muhtacız. Allah Teala bizi var etmese var olamazdık. Şimdi yaşatmasa da yaşayamayız. Şu anda öldürse yani İpini çekti, ruhunu çekse diyelim yani. Ruhunu çektiği anda ölmek de zor ve uzun bir şey değil. Bir adam bir saniye evvel diriyken bir saniye sonra ölü olabiliyor. Yani bizim zatımız da yani kendi varlığımız, ruhumuz yani bedenimizin tabi canlı olması, ruhumuzun içinde durmasıyla ve onunla irtibatı kesmemesiyle devam ediyor. Mevla bunu kestirdiği anda, Bizim zatımız diye bir şey kalmıyor. Zatımız odun oluyor, kütük oluyor. Koyuyorlar, götürüyorlar. Gömüyorlar zaten ihtiyaçları olsa, bir şeye yarayacak olsan evde saklarlar. O zaman Mevla zatında muhtaç değil. Biz zatımızda muhtaçız. Yani varlığımızın kendisinde. Vela fi sıfatı sıfatlarında muhtaç değil Allah. Bilmesi bir yerden öğrenmeye bağlı değil. Haberleri dinlemeye bağlı değil. kaste okuma bağlı değil. Birinin getirip konuşmasına bağlı değil. Duymasına bağlı değil. Sıfatları. İşitmesi kulak gibi bir uzva bağlı değil, görmesi göz gibi bir uzva bağlı değil. İradesi akla, ruha bağlı değil. Kudreti ele ayağa bağlı değil, haşa. Kelam konuşması bizim gibi dile bağlı değil, ağza bağlı değil. Sıfatlarında muhtaç değil. Biz bütün sıfatlarımızda muhtaçız. Yani şu anda görüyorsam allah Teala'nın gördürmesiyle. Bir katarak gelse görmüyorum. Bir kanama yapsa bulanıyor. Bak ne kadar en ufak bir arızada göz gidiyor. Kulakta bir arıza, bir iltihap, bir bilmem ne. Efendim adam niceleri şu anda duymuyor mesela. Bazısına cihaz bile koysan duymaz. Çünkü allah Teala ne yaptı? İşitme sıfatını adamın aldı. Demek biz muhtacız. Mevla sebeplerle gözünü alıyor, şeyini kulağını alıyor. Tabi doktor ona bir, bir sebep veriyor yani. Adam öldüğü zaman da diyorlar kriz geçirdi, şu oldu, bu oldu. Herkese bir sebep söylüyorlar zaten. Ama yaratan kim? Mevla zatında da muhtaç değil. Sıfatlarında muhtaç değil. <gülüyor> Fiillerinde, işlerinde de muhtaç değil. Biz bir iş yapacağız. Yani bir yeri kazacağız. kazmak kürek bilmem ne. Allah'ın verdiği kuvvete muhtaç. Şekerin düştü, otursun kenara. Elini kıpıltatamıyorum. Tansiyonun düştü, komalık böyle durursun. Yani. Hadi kalk yürü. Yürüyemezsin. İki rekat kılamazsın ya. Bir tansiyonun ikiye düşsün bakalım üçe. Yani başıma gelen işler de onu söylüyorum. <gülüyor> E demek ki sen bir iş yapacaksın, bir iki rekat kılmak kolay bir iş gibi gelir. Veya şuradan şu on adım at, hadi felçliğe de bakayım on adım atsın. Bir adım atamazsın. Bütün fiillerimizde Mevla'nın yarattığı sebeplere muhtaçız. Ama Rabbimiz ne zatında muhtaç, ne sıfatlarında muhtaç, ne fiillerinde muhtaç. Fi emrim minel umur, işlerin hiçbirinde. Yani sadece şu işte, bu işte değil. Biz her işte muhtaçız, o hiçbir işte muhtaç değil. فَكَمَاَنَّهُ Teala Nasıl ki Rabbimiz, Yüce Rabbimiz غَيْرُ مُحْتَاجٍ Muhtaç değildir. Burada noktasız olmuş. Gayr olacak, noktalı. Nerede fil vücudi? Var olmasında muhtaç mıydı? Onu başkası mı var etti? Aşağı. Onun varlığı kendindendir. Yok olduğu zaman düşünülemez. Peki var olmasında birine muhtaç oldu mu? Olmaz. hal biz muhtaç olduk mu? Olduk. Bir Allah olmasa Celle Celaluhu anamızın Göğüs kemiklerinde, babamızın bel kemiğinde, sulbünde, bizim yaratıldığımız o meni denen insan suyunu halketmese, oradan oraya annemiz rahmetle döktürmese, oradan onu tavırdan şekle sokmasa, orada ona 120 günlükken ruh vermese, biz var olamayız. E varlığımızda muhtaçız. Allah Teala var olurken kimseden ihtiyacı yok, kimseden bir şey almadı yardım. Zaten varlığı kendinden, onun için... Yok olduğu zaman yok ki ne zaman var oldu diyelim haşa. Hep var. O zaman varlığında muhtaç olmadığı gibi kezel gövve yine aynı böylece zatı gayru muhtaçin. İhtiyaç sahibi değildir fi zuhur. Zuhurda da ihtiyaç sahibi değildir. Ne demek? Sıfatlarının belirmesinde. Yani Allah'ın ilmini ne kadar büyük olduğundan bahsediyoruz. İşte hayatının, işte görmesinin, işte kudretinin, gücünün. Allah kudreti, e Allah'ın kudreti Nerede gözüküyor? Allah sıfatlarını biz göremiyoruz. Sıfatların eserlerini görüyoruz. İşte marangozun eseridir bu masa. Bunu görüyoruz. Marangozun sıfatı adamın içinde. O şekilli bir şey değil. Peki e, burada bir adamın marangoz olduğunun ispatı için, izaharı için ne yapması lazım? Bir eser meydana getirmesi lazım. Bir rahle yapar, bir masa yapar, bir sepa yapar. Millette der ki, aha bu marangozmuş. Öbür türlü ben de derim marangozum. Herkes der iddia kolay ama eseri çıkarsa ortaya sıfatı zuhur eder. Ama Mevla'da böyle bir şey söz konusu değil. Var olması nasıl ki bir şeye muhtaç değil. Sıfatının beydana çıkması, belirmesi de bir şey yapmaya muhtaç değil. Yani işte gökleri yerleri yarattı da biz de onları bize de onları görecek göz verdi de biz de baktık etrafımızda mahlukatı temaşa ettik de Allah kadirmiş diye anladık. Anlamasan kaç yazar. Sen kimsin? Yani Mevla'nın kudret sıfatı kendine mevcuttur. Zatı nasıl gibi bir şeye muhtaç değilidi varlığında sıfatları da muhtaç değildir. Bir şeyin ortaya çıkması, belirmesine muhtaç, eserin görünmesine muhtaç değil. O senin sıfatının eserini görürseler sana derler ki bu, bu adam marangozmuş, bu adam efendim dişçiymiş, aşçıymış, bilmem ne bir yemek yaparsın çıkar meydana gitsen sen aşçıymışsın. O sende olur. Mevla'da olmaz öyle bir şey. Mevla'nın sıfatları daima vardır. Eserleri ortada olmadan da Gökler yerler sonradan yaratıldı. Onlar olmadan evvel allah Teala kadir değil miydi? E yine kadirdi. Yani varlığı mı nasıl ki muhtaç değil, sıfatlarının, fiillerinin varlığının da efendim, görülmeye ihtiyacı yok. Görülmesene o sıfatı onda vardır. Ve ma hangi şey ki? Yufemu. Anlaşılıyor min ibârati bazı sufiyeti. Tasavvuf elinden bazıları işte bu şeyler, İmam-ı Hazretleri hemen bir konuyu anlattıktan sonra işte Vahdet-i Vücud Cemaati ile İbn Arabi Hazretleri'nin e, işte bazı izahlarıyla veya da o cemaatten olan veyahut başka fırkalardan tasavvuf elinin hemen konularını meydana çıkarıyor ki, bazıları tasavvufu yanlış anlamasın, e, bazı tasavvufçuların e, manevi hallerindeki, müşahedelerindeki keşiflerinde hata olabilir bu hata bütün insanlara yansımasın. Yani insanların itikadı haline gelmesin. İtikadları düzgün dostlar, "Aa o zat mazur olabilir. Manevi makamında onu öyle gösterilmiş olabilir." Ona da hürmet edilir, tazim edilir, itibar edilir ama o görüşü alınmaz mesela. Çünkü şeriatın zahirine uyana bakmak lazım. Bizim tarikatımızın, tasavvufumuzun en büyük özelliği nedir? Şeriatın zahirine uymadığına itibar etmesidir. Şimdi bazı tasavvuf ehlinden birinin ibarelerinden bazılarının sözlerinden anlaşılıyor. Bu sözler yani mesela bakalım. Bu yani Muhyiddin Arabi Hazretlerine mi e, aittir? Muhyiddin Arabi Hazretlerinin de bu görüşte olmadığını söyle sonra Abdülvahhab Şahrani Hazretleri beyan etmiş. Eliyye Vakit ve Cevahir isimli eseri var. Onda beyan etmiş. Yani Muhyiddin Arabi Hazretlerinin sözleri de âlemdir. Bazı ibarelerinde böyle işaret var. Yani Füsus'tan ona şerh edenler Molla Camili de orada bir izahat getirmiş falan ama diyor ki yani orada tabii Muhyiddin Arabi dedi de, de demiyor ama bazdan ibarelerinden anlaşılıyor diyor. Yani ima ediyor. Neye dair? Minenne-u Teala, allah Teala muhtacun muhtaçmış, haşa. İleyna bize nerede fî zuhur Üstünlüklerinin belirmesinde öyle üstünlükleri ki isimleriyle alakalı ve, ve sıfatiyeti. Sıfatlarıyla alakalı. Yani Allah-u Teala'nın isimleri var işte. Ee, Esma-i biliyorsunuz. işte gafur ziyade bağışlayan. Rahim çok acıyan. eşini bu biz yaratılmadan önce kimi acıyacak? Veya biz günah işlemesek kimi bağışlayacak? Gibi bir e, yorum getirirsen, o zaman diyorsun ki bu isimlerde Allah'ın üstün sıfatları var. Yani mükemmeliyetleri var. E, mağfiret etmek, bağışlamak, acımak vs. E, bunun belirmesi için bize ihtiyaç var. Diye bazı tasavvuf elinin sözlerinde çıkıyor. Ve sıfatiyeti, sıfatlarıyla alakalı kemalatının zuhurunda. Yani sıfatları, işte diyoruz ki sem işitmek. E şimdi biz konuşuyoruz, o işitiyor. Dasar görmek, i̇şte yaratılanlar olacak ki onları görsün. Kudret gücü yetmek. E şimdi işte kadir olduğu şeylerden bir şeyler yaratıyor, yaratınca kudreti çıkıyor. Dolayısıyla yaratmadan o kudretin mükemmelliği görünmüyor falan. Böyle laflar bazı tasavvuf ehlinin sözlerinden anlaşılıyor diyor. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri'nin de maksadı bu değil. Esasen Muhittin Arabi Hazretleri'nin bazı sözleri hep yanlış anlaşılmaktan dolayı bugün maalesef birçok yani İbni Teymiye Kolu, işte Vehhabiler vesaireler Muhittin İbni Arabi Hazretleri'ne kafir diyorlar haşa. Büyük velidir ama lafları bazı incedir derindir anlamak için Şeh lazım. Sadece kendisine demiş nah ki Hanukomun yahrumun nazaru fi kutubina. Biz öyle bir cemaatımız ki kitaplarımıza bakmak haramdır. E niye yazdım bunu? İşte senin gibilere imtihan olsun diye yazmış demek ki. Yani biz bazı istilahlar geliştirmişizdir. Aramızda tabirlerimiz vardır. Bu tabirlere göre konuşuruz. Sen zahiden anlaşılan gibi değil. Mesela Fethuhat'ın yani Fethuhat-ı 229. babında diyor. Eee Muhittin Arabi buyurmuş ki Hak Teala isimlerinin ve sıfatlarının belirmesinde yani eserlerinin aç açığa çıkmasında bu alemin var olmasına muhtaçtır denemez. Bak reddetmiş o görüşü. Orada reddetmiş. Denemez. Çünkü Allah Teala ganidir Yani kayıtsız, şartsız, ihtiyaçsızdır. Her manada ihtiyaçsızdır. Hal böyle olunca diyor İmam Şahrani diyor ki işte Allah Teala isimlerinin, sıfatlarının eserlerinin belirmesinde mahlukatına muhtaç efendim mahlukat olmasa Allah kimse tanımayacaktı veya e, işte efendim sıfatlarının mükemmeliyeti zuhur etmeyecekti gibi sözler sözleri mütin-i arabiyye nispet edenler olmuş. Fakat diyor Fütühat'taki bu ibaresi e, bu sözlere reddiyedir. Yani bu sözlerin ona, bu görüşün ona ait olmadığını gösteriyor diyor. Kendi kitabından kaynak veriyor İmam Şahra Hazretleri. Fakat e, Fususül Sulekem diye de bir kitabı vardır. O da çok derin ve zor bir kitaptır işte. Onun üzerinde kopuyor bütün dünya zaten. O kitabı da çok o alimler şerh yazmışlar Molla Cami gibi. Onlar da orada onun bazı sözlerini, e, birçok sözlerini izaha çalışmışlardır. Demek ki Evliyaullah'a Tan edecek yerde ne demek istediklerini anlamaya çalışmak lazım. Velakin İmam Rabbi Hazretleri zaten o dedi demiyor ama Diyor ki bazı tasavvuf eğlinin ibarelerinden böyle bir şey anlaşılıyor diyor Ama bu anlaşılan husus Yani Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının mükemmeliyeti ortaya çıkması için Eserleri belirmesi için mahlukat olması lazım ki çıksın meydana Gibi bir şey anlaşılıyor Hazel Kelamı bu söz sekilin çok ağır geliyor diyor yani bu söz direkt olmasa da bu çıkan mana da çok ağır geliyor. Alel fakiri bu fakir ediyor iman kendisi Cidden. Gerçek manada üzülüyorum diyor. Ve atikadi benim inancım şudur ki enel meksude şüphesiz kast edilen min halk bütün mahlukatın yaratılmasından maksat nedir? Daha ve icadil il mevcudâti bütün varlıkların yokluktan çıkarılıp Varlık sahasına geçirilmesinde, var edilişinden gaye ve maksat nedir? Benim inancıma göre husulül kemalat. Bir takım mükemmeliyetler, üstünlükler, hünerler, faziletler, meziyetler meydana çıksın içindir. Meydana çıkması kastedilmiştir. Ama bu üstünlükler, bu hünerler, e, bu kazançlar lehüm, yaratılanlara ait olacaktır. Yoksa la husulül kemalin. Yeni bir mükemmeliyet kazanmak değildir aidin dönücü ila Cenabı Kutsi Teala tekkese daima yüce ve mukaddes olan o kutsal Rabbimizin kutsal Cenabı'na yönelen bir kemal söz konusu değildir. Yani Allah Teala hiçbir şey yaratmasa da mükemmeldir. Mükemmeldi. Mükemmel olarak da devam ediyor. Mükemmeldi. Hiçbir şey yokken mükemmeldi. İsimleri mükemmeldi. Sıfatları mükemmeldi. Hiçbir şey yokken, mahluk yok. Ama bir şey yarattıktan sonra evvelce olmayan bir üstünlük kazanmaz ki haşa. Kazanmaktan münezze ettir. Ganiyün halel ne demek? Kayıtsız, şartsız, ihtiyaçsız. Sen dersen ki beni yaratınca şöyle bir sıfat kazandı allah Teala. Teala. İşte peygamberleri yaratacağı oldu? Peygamberleri gönderen Allah gibi bir sıfat kazandı. Ya allah Teala'da o sıfat zaten var, var idi allah Teala'da eksik bir şey mi var idi de peygamberleri gönderince o eksiklik tamamlansın haşa. Demek ki burada bir kemal, bir mükemmeliyet bu kainatın yaratılışında bir üstünlük belirsin gayesi güdülmüş. Ama bu üstünlük, bu fazilet, bu şeref kime ait olsun kastedilmiş? Yaratılanlara ait olsun. Niye? Allah'ı bilmeleriyle. Çünkü sen neydin? yoktun. Ben de yoktum. E herkesin doğum günü belli. Tarihini geri git. Ananın karnına düştüğünden de geri git. Dokuz ayda üstüne koy. Sıfır yoktun. Yok eserin bile yok. Ananın rahminde bir pıhtı bile değildin yani. E sen hiç yokken sende bir hüner olabilir mi? Yoklukta bir şeref olabilir mi? Yoklukta bir fazilet, bir sıfat, bir niteleme yapılabilir mi? Yok yani. Adem yokluk, madum yok. Bütün şerlerin yuvası yokluktur. Ne kadar üstünlük, kemalat, hayır çıkacaksa varlıktan çıkar. E hal böyle olunca sen Allah Teala seni yaratmak diledi. Ve seni yoktan var etti, bu aleme getirdi. Şimdi burada bir üstünlük kazanmak fikri, gayesi güdüldü. Kim için? Senin için. Niye sen yoklukta, hünersizlikten, faziletsizlikten, vasıfsızlıktan, nitelik yoğun nitelemesi olmaz ki? Sıcak denmez, soğuk denmez, güzel denmez, çirkin denmez. Yok zaten. Seni o yokluktan varlığa çıkarttı, çekti. Şimdi sen ne oldun? Var oldun. Ondan sonra ne oldun? İlim sahibi oldun. Hayat sahibi oldun. İşitme sahibi oldun. Görme sahibi oldun. Elin ayağın tutuyor, bir şeyler yapıyorsun, çeviriyorsun. Kudret sahibi oldun. Kelem konuşuyorsun bak. Konuşma sahibi oldun. Ne kadar hünerler kazandın. Gördün mü? Yani varlıkların efendim, bu mahlukatın var edilişinde bir kemalat e, kazanma e, gayesi maksadı vardır ama bu kemalati kazanacak olan haşa Allah Teala değildir. Yani seni yarattı diye Allah bir şey kazanmadı. Sen Allah'ın yarattığı bir mahluk olmanın itibarıyla Allah'ın kulu, cansızsan, yaratık, i̇şte hayvansan, işe benim, insansan abd kulluk veya taşsan, topraksan yine mevcut, var olan bir şey yokluktan nedir? Var oldun bak şimdi bir hurma ağacı, kütüğü bile Efendimiz Şahı Sem ona dayanınca ne oluyor şeref kazandı o yokken o kütük nasıl bu şerefi kazanabilir dolayısıyla burada bir üstünlük kazanma varsa ki var onu da Allah Teala'nın yaratma sebebiyle yarattıklarına bağışladığı yarattıklarına hibe ettiği kemalet vardır yoksa Allah Teala'ya dönem bir üstünlük bir fazilet yoktur. allah Teala gökleri yaratmakla bir sıfat almıştır. Halb-ü <gülüyor> semavat, gökleri yaratan Ama bir şeref kazanmamıştır. Bir eksiklik de olmamıştır. Yani gökleri yaratmasaydı allah Teala'da bir noksanlık yoktu ki haşa. Ve kavlu Teala Allah'ımızın şu âti Ve ma halebtü'l cinne velinse illa aliyâ budu. Ve ma halebtü ben yaratmadım el cinne, cinleri velinse insanlar. İlla yarattıysam ancak ve ancak niçin yarattım? Li'abudu, ibadet etsinler diye. Kime, ni bana. Ey ne demek diyor? i̇bn Abbas bu tefsiri yaptı zaten. Li'arifu, tanısınlar diye. Ni beni. Ben insanları cinler niye yaratmışım? Beni tanısınlar diye yaratmış. Peki burada ne oluyor? Bu ad müeyyidün destekleyicidir li'azel mana. Benim dediğim manayı teyit ediyor. Demek ki beni tanısınlar diye yani... Ben tanınayım diye değil. Ben tanınmaya muhtaç değilim. Ben kayıtsız şartsız ihtiyaçsızım dedik ya. Hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorum sana. Hiçbir şeye ihtiyacım yoksa senin beni bilmene niye ihtiyacım olsun? Gani demek Allah'ın sıfatıdır. Gani mutlak var mukayyet var. Bizde de bir adam trilyoner olabilir. Gani'dir, zengindir. Ama mutlak değil. Demin dedim sana 40 tane kayıtla mukayyet. Her şey bir yere bağlı adamın. Bu ihtiyaçsız denmez ki buna. Zaten kafadan Allah'a muhtaç. O ayrı bir şey. Bir de zahirde de dünya kadar sebepler alemindeyiz. Her şeye muhtaç o adam. Hem öyle her şeye muhtaç değil. E seni yaratmaya niye muhtaç olsun? Tanınması için senin olman lazım. Niye olman lazım? Tanınmasa ne eksilir? Seni gibi değil ki sen bir kitap çıkarısın ortaya, kitabı tanıtmak istiyorsun. Reklam niye diyorsun reklam? E niye? Kitap durduğu yerde satmıyor. Satmayınca sana para dönmüyor. Senin için görülmüyor. Senin ihtiyacın var. Onun için sen onu tanıtıyorsun. Tanıtıyorsun, yayılsın, meşhur olsun, bilinsin diye. Bilinmese faydası yok. Kaldı burada rafta duruyor. Ama allah Teala bir şey yaratmasaydı bilinmeye ihtiyacı yok ki. Sen geldin de ne kazandı Allah yani? Neye muhtaç? Onun için burada güzel anlamak lazım. Fel maksudü halde kastedilen galkil cinni Cinlerin yaratılmasından, davelinsi, insanların halik edilmesinden gaye nedir? Hedeflenen maksat nedir? Husûlül marifeti bir tanıma hasıl olsun. Ama bu tanıma kim için? Levum onlar için. Ya onlar Allah'ını bilen kullar ve varlıklar olsun. Yaratanını tanıyan varlıklar olarak. Arif diyorsun. Arif ne demek? Arif Allah'ı bilen Arif-i Billah. Evliya hakkında kullanılır. Arif-i billah. Kabir taşlarında hep el-arif-i billah yazar. Yani Allah'ı bilen zat, tanıyan zat. Demek ki marifet kimin, kime ait olacak? Yani Allah'ı tanıma sıfatı lehum kullara ait olacak. Elleti, o marifet iyi o um Onların olgunlaşmasını sağlayıcıdır. Bir adam Rabbini tanıdığı kadar mükemmel olur. Rabbini bildiği kadar alim olur. Rabbini tanıdığı kadar arif olur. Allah'ın da olmayan alim de olamaz, arif de olamaz. Cahillerin en büyüğü olur. Çünkü bir insanın mükemmelliği, üstünlüğü neye göredir? Kendisini, yaratanı bilmesine ve tanımasına göredir. Yani yiyorsun, içiyorsun, havalarını teneffüs ediyorsun, bu kadar nimetlerinden istifade ediyorsun, 70-80-90 yaşına geliyorsun, ordinalist profesör oldun, Nobel ödülü ödülü alıyorsun, bilmem ne alıyorsun, Allah'ı tanımıyorsun. Allah'ın sıfatını sayamıyorsun. E bu sen mükemmel bir adam olabilir misin şu anda? Yani Belki maaşın çok yüksek olabilir, dünya çapında itibarın olabilir. Belki senin efendim aldığın ödüller bu odaya sığmayabilir. Ama sen yaratılış gayene hizmet etmedin. Çünkü senin yaratılma gayen Allah'ı tanımaktı. Senin kemalin ve üstünlüğün Allah'ı tanımana bağlıydı. Sen Allah'ın Rabbini tanıdığın kadar arif olacaktın. Böylece de mükemmel, kamil olacaktın. Ama şimdi ne yaptın? Allah'tan başka her şeyi bildin. Böcekler hakkında bilmem master yaptın. Efendim canavarlar hakkında doktora yaptın. Fuzuli fuzuli şeyler tamam. Yani malumat sayılabilir ama Rabbini bilerek yapsaydın her şeyden onun bir eserini görürdün. Ama Rabbini tanımadan, bilmeden, inanmadan ne kadar mükemmel zannedersen zannet yaratılış gayesine hizmet etmeyen bir insan senin için yaratmışlar. Beni bilsinler diye tanısınlar diye yarattım yaratan buyuruyorken sen hiç o Allah'tan habersiz yaşamışsın. O halde insü cinnin halkinden maksat kendilerinin üstünlüğünü mükemmeliyetini temin edecek olan marifeti kazanmalarıdır. Yani Allah'ı bilmeleridir ve tanımalardır. La emurun. Başka bir iş değildir ki yakün olacak. Aiden raci olacak. Kime ila Cenab-ı Kudsi'l Hakkı. Sübhani. Allah'ımızın yüce kutsal makamına ait olacak bir kemalat bir üstünlük bir fazilet Burada söz konusu değildir Yani insanlar yaratıldı Yaratılınca ne oldu Allah da maruf oldu Yani bilinen zat oldu e Maruf olmakla ne oldu Allah pişe kazandı Haşa kazanmaktan münezzedir kazanmaz Eksiği yok ki kazansın İhtiyacı yok ki tanınmak istesin E tamam da Hadis-i Kutsi var Hani bize hep vaazlarda okuyoruz Oradan bir soru gelmiyor mu ve mana şeyi ki vere de varid oldu. Fil Hadisil Kutsiye, Kutsi Hadis'te. Min Kavli Salallahu Anhe Sallim Efendimizin buyurduğu yani mana e, mevladan geliyor. Min Kavli Salallahu Anhe Sallim. Fakatül halka Rabbimiz buyurur ki bu tasavvuf eli arasında meşhur bir hadis'tir. Muhatisstert katında sabit değilse de Aliül Kari Hazretleri e, manası sahiptir demiştir. Manası sahiptir çünkü neden? ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. i̇bn Abbas baş müfessir nasıl tefsir etti onu? Liyarifun beni tanısınlar için yar yarattım. Peki ayette olduğuna göre hadis-i kutsiyle bu manadadır. Kaynağını yani e, sahih bir hadis kaynağında bulmasan da mana nedir? Mana Kur'an'a dayanıyor demektir. Manası sahih o demektir. Hadis kitaplarında kaynak bulamıyorsun ama mana sayıdır Evliya Allah çok kullanır bunu. Hani ben gizli bir hazineydim. Gizli hazineydim demek Yani beni bilen yoktu Gizli o demek Nasıl ki gizli bir şeyi bilen yok bulan yok ulaşan yok Gömü gibi Ben gizli bir hazineydim. Hazine demek rabet edilmesi gereken Yani rızası alınmak için Her şey feda edilmesi gereken bir zatım demek Gizli demek e, yarat Bir şeyi yaratmadığım için kimse yok ki Beni bilsin gizli o demek Yoksa allah Teala perdeyle örtülür mü Haşa nasıl gizli olacak yani beni bilen yoktu demek. Burada bu kısmını alıyor yani. Başını almamıştır. Ben bütün mahlukatı ettim Gökleri, yerleri, içindekileri işte döşedim, serdim. Hayvanları, insanları yarattım. Niçin yarattım? Tanınayım diye. Bu işte, ayet-i kerimeye de dayanan işte beni tanısınlar diye yarattım. Aynı manada tanınayım diye. Peki diyor bu hadiste e, demiyor mu ki tanınayım diye yarattım? Ya tamam diyor. Fel muradü Maksat hüne burada eyza. Gerideki ayette olduğu gibi bu hadisteki maksat marifet tanınayım derken beni tanıyanlar olsun da beni tanıyarak şeref kazansınlar. Yokluktan çıksınlar, varlık alemine gelsinler. Var olduktan sonra da öyle odun kütük olmasınlar, hayvan işte maymun, domuz olmasınlar, yana olsunlar, insan olsunlar, sonra da müslüman olsunlar, sonra da arif olsunlar. Yani beni tanıyarak, beni bilerek kemalat ve üstünlük kazansınlar. E ben tanınayım diye. Ne demek? Ben tanınınca tanınmam için ne lazım? Tanıyanların olması lazım. Beni tanıyanlarda da ne olması gerekiyor? Onlarda kaçınılmaz olarak fazilet ve kemalat ve şeref geliyor. Çünkü neden? Allah'ını bilen ve tanıyan sıfata sahip olduğu için. Burada maksat nedir? Onların tanımasıdır. La değildir gennehu şan yekül hakkü Yoksa Allah olacak ne olacak? Marufen tanınmış olacak da tabii tanınmış oluyor ama Veyahzule hasıl olacak lehu Allah el kemalü bir üstünlük gelecek. Ne sebebiyle bir marif edeyim? Yarattıkları tanıdığı için iyiyahu onu. Yani yaratılanlar Allah'ı tanıdı diye Allah'a bir üstünlük gelecek. Bu kadar kulun tanıdığı bir Allah. Ya bu kadar kulun tanımadığı olsa veya milyarlarca insanı şu anda reddettiği Allah. Milyarlarca insan ateistim diyor. Hristiyanlar çoğu da ateist olmuş. Yani bunlar Allah yok diyor. Biz ot gibi bittik diyor. Yani Allah'a bir eksiklik geliyor mu? Gelmiyor. E, geri kalan Allah'a inananlar da inanmasaydı bir eksiklik olur Olmaz. Peki hiçbirini yok sayalım. Yaratmasaydı bir eksikliği var mı? Haşa. Yok. Çünkü kayıtsız çatsız her manada ihtiyaçsız. Hal böyle olunca Hadis-i Kutsi'de de maksat odur ki ben kainatı yarattım. Tanınayım diye. Niçin? Beni bilenler, tanıyanlar olsun, onlar kazansın. Onlar üstün olsun. Yokluktaki zilletten, rezillikten, şerden çıksınlar, varlık sahasına çekilsinler. Varlık sahasında da tanıyan var, tanımayan var. Hangileri beni tanıdılarsa, onlar öbürlerinden üstün olsunlar. Cennette efendim sonsuz nimetlere kavuşsunlar. Beni tanımayanlar helak olsunlar. Ama burada... Kâr da zararda kime raci oluyor? Yaratılanlara raci oluyor. Tanırsa kazanıyor, tanımazsa kaybediyor. allah Teala tanınmasa da yine aynı üstün sıfatlara sahip kalıyor. Tanınsa da hiçbir şey artmıyor, eksilmiyor. Çünkü Rabbimiz zatında da sıfatlarında da fiillerinde de hiçbir hususta hiçbir şeye muhtaç olmayan yegane gani, mutlak manada ihtiyaçsız ve zengin olan, Zat-ı Ekdes'te. Teala Allah-u Allah Teala bir şey yaratıp da ondan onun onu tanımasıyla şeref kazanmak üstünlük kazanmak gibi durumlara düşmekten son derece yüce olmuştur. Ama biz öyle değiliz. E senin bir hünerin varsa o hünerini göstermeden kimse sana alkış tutmaz. Yani bu adam çok iyi aşçıymış diye Burada otursak, herkes seni tanısa şu kadar diploması var, toplaması var, ödülü var, merasimi var. Bana ne yani? Ama bir yemek yapar, bir şey yaparsan adam parmağını yelenleyer. Helal olsun sana, tebrik ederim, maşallah demesi için eserini görmesi lazım. Ne oldu? Eserini çıkartınca adam benden bir tebrik aldı, bir şey kazandı yani. Benim nazarımda itibarı arttı veya kazandı. Evvelce ben acaba diyordum, tipine de baksana hiç aşçıya benzemiyor. Ama Mevla öyle midir ki bir şey yarattı diye o yaratılanlar onu bildi tanıdı diye tebrik edecekler de Subhanallah deyince Allah bir şey kazanacak haşa. İşte Bunu anlatmak istiyorum. Uluven <gülüyor> kebira. Çok büyük bir yücelikle Rabbimiz yücedir. Evet. Şimdi buradan devam ediyor İmam Rabbim Hazretleri. Bu ders yapılmamıştı. Yapılmamıştı. Bizim çizgi alta gitmiş. İyi ki benim kafa yine üstte kalmış. Doğru yerden geldik dersimizi atlamadan, ileri geri yapmadan dersimizi yapmış olduk. Böylece Rabbimizi biraz daha tanımış olduk. Biraz daha sevmiş olduk. Rabbimize biraz daha yakınlaşmış olduk. Manen. Mesafe yok. Ya çünkü neden bildiğin kadar tanırsın. Tanıdığın kadar seversin. Tanıdığın kadar yüceltirsin. Tanıdığın kadar hürmet edersin, tazim edersin. İlimsiz marifet olmaz. Yani bilmeden, konuşmadan, etmeden tanıma olmaz. Tanımadan sevme olmaz, seviyorum, Allah'a seviyorum. Ama Allah'a tanımıyorsun, nasıl seviyorsun? Değil mi? Evvela öğreneceğiz, sonra tanıyacağız, sonra o tanıma bize ne gelecek? muhabbet getirecek, ilim, marifet getirecek. Marifet, tanıma bize ne gelecek? muhabbet bu ne büyük zatmış ya nasıl bir ihtiyaçsızmış ne yüce kapımız var ne büyük Allah'ımız var ya o benim elimden tutarsa bana kimse dokunamaz. Çünkü onun ihtiyaçsızlığını anladığın noktada Amerika Rusya neymiş Yahudi kimmiş falan başlarsın. Çünkü onu tanıyorsun ya şimdi sahibin çok büyük. E i̇nsan sahibine göre at sahibine göre kişiler lafı yani insan sahibine göre dayandığı arkasına göre karşı tarafa hareket çekebilir. Küçün fazlaysa res çekebiliyorsun. Arkan sağlam dikkatli hareket ediyorsun. Ama Rabbim ki ganidir, Rabbim ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. İşte bak ne yapıyorsun? İlim dinleyince, öğrenince tanıyorsun. Tanıyınca seviyorsun. Bak sevince tevekkül ediyorsun. İşlerini ona havale ediyorsun. Ona yaslanıyorsun, ona dayanıyorsun. Ancak ondan istiyorsun, ancak ona dua ediyorsun. Ya bu işimi de görebilir mi diye asla şüpheye düşmüyorsun. Çünkü bu kadar ihtiyaçsız. Her şey elinden gelen, her şey ona bağlı. O hiçbir şeye muhtaç değil. Samet de bu demektir Allah-u Samet. E bu noktayı bildiğin zaman Mevla'ya güvenin artıyor, imanın artıyor, nurun artıyor. Yani ilim, marifet nur getirir. İlim nurdur. Sohbet dinlemeden, ders dinlemeden, mektubat dinlemeden nasıl Allah'ı tanıyacaksın da seveceksin? Onun için Rabbim cümlemizi dinlediklerimizden faydalanan, marifetine vasıl olan, Kendisini hakkıyla tanımaya çalışan, hak ile tanımak zor iş ama hakkıyla tanımaya çalışan diyorum. Dua ederken de dikkatli etmek lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye Subhaneke marifet hakka marifet ya maruf. ey tanınan bilinen Allah'ımız, biz seni hakkıyla ta tanıdığımızı iddia etmekten tenzih ederiz. Tesbih ederiz. Biz seni hakkıyla tanıyamadık diyor. Hakkıyla tanımak öz zatı itibarıyla bilmek imkansızdır bizim için. Çünkü idrak edemezsin. İdrak demek tam anlamak, kavramak. Allah kavranmaz aşağıya. Allah her şeyi kavrar, muhittir, muhat değildir. Muhit kavrayıcıdır, muhat kavranmış. Biz muhat olabiliriz. Allah muhat olamaz. Allah ancak muhittir. Yani kuşatıcıdır, kavrayıcıdır. Kavranamaz. Yani kimse idrak edemez. Anladım diyen çuvallamıştır. Zaten anlaşılamadığını anlamak, esas anlamak. وَالْبَحْزُ عَنْ دَرَكِ Ebu Bek Sıddık radıyallahu anh'ın şiirinde geliyor bu beytinde. allah Teala hakkında idrak yani anlayış tabirini, anladım tabirini e, kullanmamak, anlaşılamayacağını itiraf etmek, ya ben idrak edemeyeceğimi idrak ettim demek asıl anlayış ve idraktır. Allah'ın öz zatı hakkında bahis açmak gerçek manada işraktır diyor. Yani şirke düşmektir. Çünkü sen ne kadar aklın var da... ...ilmin var da zatını anlayacaksın. Ama tabi iman rapazetleri gibi... ...büyüklerimizin açtıkları yolda yürüyoruz. Onların anlattığı kadar... ...büyüklerimizin beyanları kadar... ...ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla... ...tanıyabiliriz. Öz zatı itibariyle... ...tanınamayacağını, ulaşılamayacağını... ...idrak edilemeyeceğini de... ...idrak etmekteyiz elhamdülillah. Rabbimiz... ...kendi zatıyla sıfatlarıyla, fiilleriyle alakalı... Bu ilimlerden bizi mahrum bırakmasın. Güzel anlayıp güzel tanımaya ve o yüce zatına ona göre o manada o idrak ile ve şuur ile tesbih, takdis ve tazimde bulunmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem teslimen rabbil Amin.